Herhangi bir dernek ya da vakıf insanlardan almış oldukları paraları zekat olsun fitre olsun evet. efendim bunları yerine ulaştırıyorsa yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen fakirlere miskinlere efendim ihtiyacı olanlara Hı -hı. hani Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen kimselere ulaştırıyorsa ve biz bunları ulaştırdığına inanıyorsak önemli olan budur. Yani biz bir derneğe ya da vakfa fitremi, zekatımı, fidyemi ben bağışlıyorum dediğimiz zaman o da evet biz bunları Kur'an-ı Kerim'de belirtilen şekilde dağıtıyoruz. Bir tereddüdünüz olmasın diye bize bir cevap verip biz de buna ikna oluyorsak, inanıyorsak fitremizi, zekatımızı, fidyemizi bu kuruluşlara verebiliriz.